Elbette ki ahiret mükafatı, inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Derken Yusuf'un kardeşleri çıka geldiler ve yanına girdiler. Yusuf onları tanıdı, onlarsa Yusuf'u tanımıyorlardı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca dedi ki, Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin, görmüyor musunuz?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 Yüklerini açıp zahire bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedellerde bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi korur ve bir deve yükü zahirede fazladan alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir zahiredir dediler. Babaları kuşatılıp çaresiz durumda kalmanız hariç onu bana geri getireceğinize dair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 Ey güçlü vezir! Bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz, dediler. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimselerden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz, dedi. Ondan ümitlerini kesince, kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki,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 ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi? dedi. Oğulları, ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile, biz gerçekten suçluyduk dediler. Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı diyeceğim, şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf,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 Her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin arttırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçüyledir. O, gaybı da görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre, içinizden sözü gizleyenle açığa vuran, geceliğin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir.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 Deki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Allahtır de. Deki onu bırakıp da kendilerine bile bir faydası ve zararı olmayan dostlar, mabutlar mı edindiniz? Deki körle gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık biri olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratmayla Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?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 Hakla batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olansa yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatının en güzeli vardır. Ona uymayanlarsa yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi.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 Lam-Ra Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı, vay kafirlerin haline!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 İnkar edenler sen peygamber değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap, Kur'an bilgisi bulunanlar yeter. Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağrına uğratıyorlar, oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu, ''Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz,